Economie écologie. Das erlebt Helin Cengiz, Barış Gencay Baykan, Mahir Ulgas ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programından herkese merhaba. Ee, bizim programımızın e, programımızda çok sıklıkla yer verdiğimiz kömür konusu yine bu hafta gündemimizde olacak. Stüdyoda Serkan Ocak ile beraberiz. E, bu Soma ile birlikte e, Soma'da meydana gelen ben kaza demiyorum özellikle e, Meydana gelen katliam bile bile yaşanmış bir e, cinayetten e, sonra Biz de programlarımızda e, sık sık e, kömür meselesini e, gündeme getiriyoruz Ve getirmeye de devam edeceğiz e, Kömürle ilgili e, son günlerde Yine bazı bir takım e, gelişmeler var. Özellikle dün e, Greenpeace Türkiye e, Sessiz Katil adlı bir e, rapor e, açıkladı. Özellikle kömürlü termik santrallerin insan sağlığına etkilerini inceleyen bir rapor. Yani aslında kömür e, ilk e, başından itibaren yani çıkarılış anından itibaren e, insana e, kasteden e, bir e, Yeraltı zenginliği mi diyelim? <gülüyor> Bir e, ham madde mi diyelim? E, çıkarılmasıyla birlikte başlıyor aslında e, insan sağlığına ve insan canına e, kastetme süreci. E, çıkarıldıktan sonra da aslında e, yine e, ağırlıklı olarak e, kömürlü termik santraller e, üzerinden e, insan sağlığına yönelik tehditler e, devam ediyor. E, dolayısıyla sadece yerin altından çıkarılırken e, can almadığını... E, tespit eden bir rapor Greenpeace'in e, raporu e, bunun üzerine konuşacağız ve yine bu anayasa e, mahkemesinin değil mi bu kömürlü termik santrallerin özelleştirilmesiyle ilgili aldığı bir karar e, var daha doğrusu bir iptal kararı var Ya evet onunla başlayalım. Eee sonra raporun detaylarıyla devam Aslında edelim. Aslında evet Greenpeace'in raporuyla açmışken bu da dolaylı olarak Greenpeace'le bağlantılı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi başvurdu. Yalnız Greenpeace'in Bu konuda önemli bir girişimi oldu. Bir dilekçe hazırladı ve bu değişikliğin iptal edilmesiyle ilgili o değişiklik neydi? Önce onu hatırlatalım. Hı hı. Elektrik piyasası kanununda bir değişiklik yapıldı. Geçici 8. ve 14. maddeler getirildi. Bu aslında çok büyük oranda termik santrallerle ilgili bir değişiklikti. Şunu öngörüyordu biliyorsunuz. Ee, termik santrallerle ilgili son dönemde bir özelleştirme süreci var. Geçici 8. madde şunu söylüyordu. Özelleştirme sürecinde ya da özelleştirilen... E... Santrallerle ilgili bunların e, yeni, ye, çevre mevzuatlarına uyuması konusunda, çevre denetim ve izinleri konusunda bir muafiyet getiriyordu. 2018 yılına kadar hatta bu tarihte Bakanlar Kurulu kararıyla 3 sene daha uzat, uzatılabiliyordu. E, bu şu demekti, yani özelleştirilecek ya da özelleşmiş bir termik santral... ...her türlü çevresel yatırımdan e, çevre mevzuatlarını öngördüğü... E, ...işte filtre takılması, hı hı. E, arıtma gibi e, yapması gerekenlerden muaf olacaktı. E, bu çok önemli bir şey. Şimdi evet. CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi bunu esastan görüştü ve iptal etti. Yani özelleştirilen ya da özelleştirme sürecinde olan termik santraller gibi elektrik santralleri... ...artık bu çevre mevzuatının gerektirdiği yatırımlardan... Kaçamayacak. Kaçamayacak. Yani. Ee, bunun için tabii 6 ay bir süre var. Ama en azından e, 2021'e kadar olmasındansa bu bence çevre adına son dönemde e, çok önemli bir gelişme. Gözlerden evet. karşı biraz hani mümkün Hı -hı. olduğu kadar duyurmaya çalıştık. Açık radyo aracılığıyla da bunu duyuralım. Bence çok önemliydi. E, çünkü yani Soma'da gördü ki. Bu e, sadece yerin altında da raporla da gördük. Sadece evet. yer altında değil. Yerin üstünde de, de öldüren bir şey. Termik santrallerde yıllardır e, yatan da Afşin, Elbistan'da insanlar bunlardan çekiyor. Bu ve Grimpsi yıllarca raporu... 25 yıl filtresiz çalıştırılmış evet. bir termik santraldan bahsediyoruz. İnternet sitesinde de bu raporun orijinali de var. Yani daha çok merak evet. edenler rapor alabilirler. Nelere neden olduğu, nasıl ölümlere, nasıl insan hayatını nasıl çaldığını, nasıl sessiz bir katil olduğunu çok iyi anlatıyor. Çok iyi anlatıyor ve oradaki belki Bazı rakamları da paylaşabiliriz. Ee, şu anda aşağı yukarı 20-22 tane e, civarında e, çalışan e, kömürlü termik santral var e, Türkiye'de ve ...planlanan, işte yapım aşamasında olan, projesi geliştirilmiş olan da toplamda aşağı yukarı 80 taneye ulaştı. Zaten 2012 yılı kömür yılı ilan edilmişti Türkiye'de. O zaman 50-55 civarında bir rakamdan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık bu rakam 80'e ulaşmış durumda. Çok ciddi ve korkutucu bir rakam ve bunun yanında iki tane ve hatta üçüncüyü bile planladığımız nükleer santral projelerinden bahsediyoruz. Ve e, bu yapılan e, Stuttgart e, Üniversitesi'nin yaptığı bir modelleme ile e, yapılmış bir ölçüm ve tabii Türkiye'de e, denetim, ve e, diğer e, üretim süreçleri çok şeffaf olmadığı için çok e, bu süreçler e, ya kamuoyunun bilgilendirilmesine e, açık bir şekilde e, bu süreçler işlemediği için bilgiye erişim de çok zor olmuş gerçi bu modellemede kullanılacak verilere ulaşmak ama e, bir takım modellemeler üzerinden bazı rakamlara ulaşmışlar ve şöyle Türkiye'de sadece 2010 yılında o zaman çalışmakta olan 19 tane termik santral varmış. Oradan kaynaklanan hava kirliliği 7900 erken ölüme sebep olmuş. TÜİK verilerine göre aynı yıl trafik kazalarından ölenlerin sayısı 4045. Yani aşağı yukarı işte iki katı gibi bir durum söz konusu Ee, yine bu yapılan e, modellemeye göre santrallardan kaynaklı hava kirliliğine maruz kalan insanların ömrü de yaklaşık 10 yıl e, kısaldığından toplamda yaklaşık 79 bin yaşam yılı e, çalınmış oldu insanlardan. Ve e, işte yapılması planlanan izin aşamasında olan bu bahsettiğimiz diğer e, termik e, santrallerin kurulması halinde de e, aşağı yukarı 34 bin e, yıl daha insanların ömründen çalınacak şeklinde bazı tespitler var. Ve Türkiye'de en çok ölümler yine birinci sebep kalp ve damar hastalıkları. ikinci sırada kanser. Kanserde de ilk sırayı akciğer kanseri alıyor. Üçüncü sırada da solunum yolu hastalıkları geliyor. Ve tabii yani bunların... E, hepsini tabii ki kömürlü termik santraller nedeniyle diyemeyiz ama e, hava kirliliğiyle ilişkili olan e, ölümlerde e, ya ölüm sebeplerine baktığımızda aslında çok ciddi bir hava kirliliğinden e, dolayı e, can kaybı yaşadığımız bu raporla ortaya konmuş durumda. Bugün gazetelerde benim dikkatimi çeken başka bir husus daha vardı. Ee, hep bu Soma faciasında tartışmalardan bir tanesi hı hı. şuydu e, taşeronlaşmayla ilgili ve bundan kaçınılıyordu. E, bugün bir belge ortaya çıktı ve bu belgedeki eğitime katıldığı iddia edilen bazı işçiler hı hı. E, o anda eğitimde olması gerektiği konusunda izinler atılmış. Ve bunlara çalıştığı firma olarak belirtilen kısımda e, taşeron firmaları yazıyordu ve e, eğitimde olması gerekirken e, maden de cam vermişler yani dolayısıyla o, o imzaların da orada e, sahte olduğu ile ilgili bir şey var yani özetti de e, taşeron'da çalıştıklarına dair bugün e, bunun bir belgesi yayınlanmış durumda evet e, yani bu e, çeşitli web sitelerinde de e, Bu raporun detaylarını gene Greenpeace'in sitesinden de e, ulaşmak mümkün. Bu arada tabii e, Avrupa'da... E... Türkiye kadar yani Türkiye'de tabii yani bu mevcut olan bütün e, termik santralleri hayata geçirirse e, çok ciddi şekilde Polonya ile yarışır duruma gelecek. Elektrik enerjisinin %90 %95 civarlarında e, kömür termik santrallardan sağlayan bir ülke Polonya. Fakat buna rağmen e, Avrupa'nın en çok risk taşıyan ülkesi Türkiye birinci sırada yani Polonya'da bizden çok daha fazla termik santral yani tabi şeyde de Almanya'da da var ama tabi bir takım iyileştirmeler ve kapatmalarla Polonya birinci sıra ikinci sırayı alıyor. Türkiye birinci sırada en riskli ülke konumunda şu anda ve aynı zamanda Avrupa'nın en çok kirleten nükleer termik santralları da bizde. E, Soma'daki de onlardan biri. Birincisi değil. Afşin Elbistan bu demin sözünü ettiğimiz 25 yıl filtresiz çalıştırılmış olan santral. İkinci sırada Soma'daki, Soma'daki. E, geliyor. E, ardından üçüncü Tunç Bilek e, ve bu şekilde gidiyor. Yani e, ilk sıralarda hep Türkiye'dekiler var. Ve tabii e, yani aslında mevcut e, planın işe yaramadığı e, ortada e, ve işte Greenpeace'in de bununla ilgili bir Kampanyası var plan B diye işte hem insanı hem çevreyi hem de iklimi e, korumak adına e, neler yapabiliriz işte bütün bu e, kömürlü termik santral projeleri durdurulsun e, yenilenebilir enerji yani bu kömürlü termik santrallara ve özellikle yerli kömüre verilen e, teşvikler yenilenebilir enerjilere kaydırılsın e, rüzgar jeotermal e, güneş gibi e, yenilenebilir enerji E, yatırımların önündeki e, bariyer limitleri ortadan kaldırılsın ve e, bunlar e, zaten peyderpey hayata geçirildiğinde de Türkiye'nin yenilenebilir enerji e, potansiyeli çok daha e, hayata geçmiş olacak. Çok daha yüksek oranda elektrik enerjisini yenilenebilir enerjiden karşılamış olacağız ve hem insanları öldürmemiş olacağız, evet. e, hem de çevreyi, doğayı, iklimi korumuş olacağız. Bunların altında yatan hep bu, e, ben her zaman vurguluyorum 2023 hedefleri. Evet. Yani burada enerjide dışa bağımlılığı azaltmak. Elbette enerji dışa bağımlılığı azaltalım ama bunun için birinci yolumuz kömür olmamalı. Kömürle çalışan termik santraller olmamalı. Ben hatırlıyorum Radikal Gazetesi'nde bundan 4-5 yıl önce bir haber yapmıştım. ve Manşetimiz olmuştu. 42 termik santral daha yolda. Hı hı. Bugün Grimpis'in bu raporuyla gördük ki 80 tane daha yolda. Evet. Yani neredeyse iki katına çıkmış. Projeler artıyor. Yeni projeler geliyor sürekli. Projeler artıyor. Neden yenilenebilir enerji değil de e, kömür. Yani bugün kömürün sonuçlarını e, öğrenmek için... Ee, ...daha ne olması lazım? Daha, ne olması? daha büyük facialar mı gerekiyor? Yani hiç bu anlamda da bir adım atılmış değil. Bir nükleer facia olduğu zaman... ...bütün dünya harekete geçti ve... ...nükleer santrallerini Avrupa'da kapatmaya başladı. Bizim bu konuda... E, ...tabii şu anda olay çok sıcak ama... ...ben zannetmiyorum ki bundan sonra da... ...nükleer e, termik santralleri kapatma... ...yonunda e, bir girişim olsun. E, bu mutlaka olmalı. Bir gün olacak ama e, daha fazla... ...insanın canı yanmadan, daha fazla çevreyi... ...kirletmeden termik santral... Konusundaki politikası ülkenin politikası masaya yatırılmalı ve yeniden revize edilmeli. Kesinlikle çok doğru. Bir ara verelim istersen. Bu arada ara vermeden önce şeyi de söyleyelim. Bu konuyla ilgili Çin çok gündemde yani çok fazla sayıda kömürlü termik santral hali hazırda kullanım halinde Çin'de ve çok ciddi sağlık sorunları, çok ciddi hava kirliliğinden kaynaklı sağlık sorunları yaşanıyor ve çok toplumsal anlamda çok büyük bir öfke var Çin'de. Dolayısıyla Çin artık planladığı kömürlü termik santral yatırımlarını durdurdu ve yani bu şekilde böyle kömürle büyüyerek, Temiz hava sağlayamayacağını gördü ve şu anda yeni yatırımlarını askıya aldı. 2017'ye kadar da kömür tüketimlerini azaltacak ve yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını arttıracak. Yani Çin bile bunu yapabiliyorsa Türkiye niye yapamazsın? Evet ara verelim aradan sonra gündemdeki konuları konuşmaya devam edelim. I ain't gonna work on no tipple. Ain't gonna lay no track. i Ain't gonna work on no tipple. Lay no track. I'm gonna hang around your shed. With your worry in trouble are gonna carry me to my grave yeah but if you don't believe I'm sinking look what a hole I'm in if you don't think I'm sinking look what a hole I'm in if you don't believe I love you look what a fool I've been oh if you don't believe I love you look what a fool I've been Ain't gonna work on no tipper, ain't gonna lay no track Work on no tipper, lay no track I'm gonna lay around and shed do the ball and jack. I'm gonna hang around and shed until the mail 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında e, enerji gündemindeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda Greenpeace'in yeni açıkladığı kömürlü termik santrallerle ilgili sessiz katil raporundan bahsettik. E, şimdi biraz başımızdaki diğer beladan nükleerden e, bahsedelim. E, yani bu Soma'daki facianın hemen ardından e, 30-31 Mayıs'ta İstanbul'da nükleer santrallar zirvesi yapılacak. Zirvenin amacı medyada da işte haberleri çıkıyor. Daha çok Türkiye'deki şirketlere bu termik santralların inşaatları yapımı esnasında Türk şirketlerine nasıl iş imkanları yaratılır üzerinden bir gündemi var. İşte oradaki bir takım şirketlerle işte Türk şirketlerine E, buluşturmak üzerinden bir e, gündemi var. Ancak tabii orada e, şöyle bir şey var. Hem Mersin Akkuyu'ya e, nükleer santralı e, yapması planlanan Rosatom ne de e, Sinop'a e, nükleer santral kuracak olan e, Japon-Fransız e, ortaklığı Ortaklı. yani Areva ve e, Mitsubishi ortaklığı aslında e, baktığımız yani geçmiş onların geçmiş tecrübelerine baktığımızda çok da fazla yerelden Herhangi bir şey e, almıyorlar. Yani çok çok sınırlı bir şekilde çimento ve demir e, sektörlerinden e, bir takım alımlar yapabilir. Ama e, şimdi e, o örnek önemli. Bu e, Bulgaristan'daki e, Belene e, kentinde e, Rosatom'un yapacağı bir nükleer santral vardı. Fakat e, daha sonra iki ülke e, anlaşamadı ve o e, nükleer santral projesinden vazgeçildi. Oradaki reaktörün... Reaktörlerin inşaatı esnasında e, Rosatom e, %80'den fazla ekipmanını zaten Rusya'dan getirmiş. Dolayısıyla yerelden e, alacağı şeyler, e, yerelle yapacağı işler çok sınırlı. Kaldı ki yine Mitsubishi'nin e, Japon e, bununla ilgili e, ekipman e, ihracatı yapan Alt şirketleri var yine başka bir Japon şirketle yaptığı bir anlaşma var. Dolayısıyla Japonlarda zaten nükleer santral ekipmanı satma konusunda yani işte uluslararası arenada bilinen şirketler bunlar. Dolayısıyla aslında bunlar göz boyama tamamen nükleer santralları aklamak için nükleer santrallerin ne kadar temiz, ucuz, yaygın. ...falan e, olduğu ile ilgili bir e, toplumsal e, kamuoyu yaratmaya yönelik bir e, konferans olmaktan öte e, bir şey içerdiğini düşünmüyorum. E, belki bu bağlamda biz hep Mersin ve e, Sinop'u tabii çok konuşuyoruz, konuştuk. Konuşmaya da devam edeceğiz ama e, bir de bir iğne ada e, meselesi dolaşıyor. Aslında ben bunu çok dillendirmek istemiyorum ama... Ee, ...kamuoyunda da konuşuluyor bu İNA'da. Sen e, yakın zamanda oradaydın. Evet Pelin yani senin de bahsettiğin gibi İNA'da e, özellikle son iki yıldır e, bir termik santral e, problemiyle e, bölge halkı huzursuz. Bir de 20 yıldır süre gelen e, İNA'da e, nükleer santralle birlikte... Ee, anılmasından kaynaklı bir huzursuzluk hı hı. var Ben e, aslında İstanbul'a çok yakın Olmasına rağmen yıllardır hep planlarımın Arasındaydı gidememiştim ama Bu 19 Mayıs tatilini fırsat bilerek İNA'da'daydım İNA'dayı hı hı. gezdim Ee, önce bir İğneada'nın özelliğinden bahsetmek istiyorum. Hala oraya gitmemiş olanlar orayı bilme, bilmeyenleri, tanımayanları Avrupa'nın en büyük longoz ormanları yani sular altında evet. e, inan, inanılmaz bir e, ekolojik, harika hı hı. yani Karadeniz'de hiç olmadığı kadar 35 kilometre bir kumsal sahiline sahip e, çok önemli doğa aktiviteleri yapılıyor yürüyüş yolları var vesaire vesaire. saymakla bitmez. İğneada'yı bizim Bırakın ülkeyi dünyaya tanıtmamız, dünyaya pazarlamamız gereken bir evet. yani Avrupa'nın en büyük longoz ormanları. Koruma orada. altında olması gerekirken. Koruma altında zaten ama e, milli parklar var. Milli parkların sadece iki tane görevlisi var. Başka hiçbir şey yetmiyorlar. Hiçbir yatırım yapılmıyor. E, bırakın orada bir cazibe merkezi haline getirmeyi. Yani e, mevcut korumaları bile doğru düzgün yapılmıyor. Ee, neden yapılmıyor çünkü orada termik santral yapılması gibi planlar var çünkü orada evet. nükleer santral yapılması gibi çok e, önemli ve büyük bir proje var ama bunlar e, başta e, İğne Adalıları, e, Kırklareli'leri ve e, ülkedeki diğer doğa sever vatandaşları e, yaşam hakkı savunucularını son derece rahatsız ediyor. Ee, orada İNADA platformu diye bir platform oluşturulmuş Hı -hı. durumda. Ee, yıllar Son iki yıldır termik santral özelinde çok ciddi mücadeleler başlatmışlar. Termik santralin şu andaki süreci henüz inşaata başlamadı ama... ...çet sürecinde yeri belirlenmiş durumda. Ve orada çok önemli bir noktaya yapılacak. Ee, yani biraz önce de dediğim gibi... yani ...bu termik santral özellikle bu planları... ...mutlaka gözden geçirmemesi gerekiyor ülkenin. Ee, yani ne uğruna neden vazgeçtiğimizin hesabı çok iyi yapılmalı. Nükleer santralde de böyle. Evet. Yani nasıl felaketlere yol açtığını biliyoruz. Ee, termik kömür özelinde Soma gibi bir e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin çok büyük kazasına Hı. neden oldu. Nükleerde de aynı deneyimi yaşamaya gerek yok. Yenilebilir enerji var ve bu bize yeter. Çok doğru, evet. Peki istersen programımızı da artık yavaş yavaş kapatacağız. İstersen sizin bu gezi süreciyle ilgili değil mi? O sergi duyurusundan da bahsedebiliriz. Evet biz 21 gazeteci arkadaşımla birlikte Radikal Gazetesi'nden ben ve İdris Emen arkadaşımla birlikte Gezi Parkı'nın da çalışan fotoğrafçılardan oluşan fotoğrafçıların çektiği karelerden oluşan bir kitap hazırlamıştık. Hı -hı. Gazeteci Gözüyle Direniş diye. Bunu şu anda sergisi yapıldı. Oradaki 196 fotoğraf Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde Geçen hafta sergilenmeye başladı ve 30 Haziran'a kadar devam edecek. Yani ben bu of. vakti olanları mutlaka görmesi gerektiğini düşünüyorum. Anımsamaları Tam açısından. Tam da birinci yılında evet, Gezi Direnişi'nin anlamına. E, aynı zamanda Allah bir Allah belgeselim Allah. de vardı Rezist Diren adında. Hı -hı. O da orada gösterimi yapılacak. Bir duyuru daha yapmak istiyorum. Can Dündar'ın da Gözda adında bir e, belgeseli ilk kez yine Caddebostan Kültür Merkezi'nde 30 Mayıs Cuma akşamı yani yarın akşam Hı -hı. gösterilecek. Burada da gözünü kaybeden olaylar sırasında 6 gencin e, hikayesini anlatıyor. Ben de henüz izlemedim. Sadece Hı -hı. fragmanı gördüm ama merakla bekliyorum. E, eğer yarın akşam vakti olanlar e, Caddebostan Kültür Merkezi'ne giderse... ...hem sergiye, hem benim belgeselime, hem de Can Dünler'in belgeselini e, izleme şansı bulacaklar. Hı -hı, çok güzel. Bu haftalık da süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hazırlayip sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Uğaz ve Serkan Ocak. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.